Ezan okununca okunacak dua. Ebu Rafi radiyallahu anhu'nun merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müezzinin sesini işittiği zaman müezzinin dediği gibi derdi. Müezzin hayya ale's salah hayya ale'l falah dediği zaman la havle ve la kuvvete illa billah derdi. buyurulmaktadır. Yani Ali ve azim Allah Teala'dan başkasıyla günah işlemekten zararlı şeylerden dönüş, taat ve ibadet yapmak gücü asla yoktur demektir. Müezzin, "Sallatu khairum mina nium" namaz uykudan daha hayırlıdır dediği zaman işiten, "Sadkte w bil berarte" doğru söyledin ve bu sebeple hayır kazandın der. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'unun merfu hadisinde kim ezanı işittiği zaman yani sonrasında Allahümme Rabb hâzihi d-da'veti t ve salâtil qâimeh âti muhammedenil vesîlete vel fâzîleh ve ba'athû meqâmen mehmûdenillezî ve'atteh derse kıyamet gününde şefaatim ona hak olmuştur buyurulmuştur. Yani Allah'umme, şu tam ve mükemmel davetin ve kat'i surette ikame olan namazın sahibisin. Ey Rabbim! Cennette olan vesileyi, fazileyi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ver. Peygamberimize vaat etmiş olduğun makamı mahmuda onu gönder demektir.